Fəqəd fəzə fəvzən əzimə əmmə bə'du Fəinna əsləqəl hədiyithi kəlâmullah Və khayrəl hədiy Hədiy-i Muhammedin Sallallahu aleyhi və səlləm Və şərrəl əmūri muhdəsətuhə Və küllə muhdəsətin bid'a Və küllə bid'atın dələlə Və küllə dələtin fəlnar Və bə'du Muhterem kardəşlerim Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzeriniz olsun. Kardeşlerim biliyorsunuz mübarek bir ayı geride bıraktık. Allah azze ve celalinin ayı Şehrü Ramadan ayını, Ramazan ayını geride bıraktık. Tabii ki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 Bukhari ve Müslümün sayhlarında rivayet ettikleri Ebu Hureyre radiyallahu anhudan gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatu vesselam el-iymânu Al bid'un ve sütun au bid'un ve seb'una şü'be a'laha au arfa'uha ve au ve aftaluha qavlu la illallah ve adnaha imatatul eza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 La ilahe illallah sözü en ednası, en aşağısı da yolda insanlara eziyet veren bir şeyi gidermektir. Hayata, imandan bir şubedir buyurur Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. İşte biz bu halk dersimizde bir halka olarak bir zincirleme ders olarak bu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 Getirdik, ona ittiba etmek, uymak, ona muvaffakat etmek ve yine ona itaat etmektir. Peygamber aleyhissalatu vesselama iman. O halde iman iki kısmı ayrılmakta. Birincisi <gülüyor> hafî ve celî yani gizli olan ve görünen kısmıyla iman iki kısmı ayrılır. Hafî dediğimiz zaman, gizli dediğimiz zaman bunlar nedir?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 kesinlikle ve kesinlikle yapılmaz. Allah Azze ve Celle'ye imanda Allah diyor ki Allah, Bakara Suresi 285. ayeti kerimesinde وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ الْآمِنَ بِاللّٰهِ O müminler hepsi ne yaparlar? Allah Azze ve Celle'ye iman ederler. ya اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا آمِنُوا <بِاللّه> Ey iman edenler! Allah'a iman edin. Nisa suresi 136. ayet-i Sonra Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da Allah Azze ve Celle imanla dair şu hadisleri söylemiştir ki Umirtu en uqatilən nâsi hattə yeğulü La ilahe illallah Ben insanlarla La ilahe illallah deyinceye kadar savaşmakla emr buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselam. Temam qale la ilaha illa Allah. Her kim la ilaha illa derse faqad asma minni nefsuhu ve ma lahu illa bi haqqi. E la ilaha derse benden canını, malını korumuş olur. Ancak o İslam hakkı İslam'ın hakkı müstesna İlla bi İslam'ın hakkı müstesna. وَحِسَابُهُ عَلَى اللّٰهُ Onun hesabı da Allah adır. Yani İslam'ın hakkı nedir? Eğer ceza gerektiren bir şey işlerse zinadır, adam öldürmedir, hırsızlıktır. O zaman ne yapar İslam? Had cezası uygular. Veya büyük günahlardan ne bileyim içki içmektir, hırsızlıktır. Bunları yaparsanız İslam'ın hakkı nedir? Hırsızlıksa eli kesilir, zina ise evli ise veya dulsa recm edilir, taşlanarak öldürülür. Bekarsa kız sopa vurulur ve bir yıl sürgüne yol Bundan ne yapamazsınız? Kesinlikle kurtuluş yoktur. İslam'ın hakkı budur. Yine Osman bin Affan radıyallahu anh'dan gelen Sahih-i Müslim'deki rivayette "Men mâte ve hu ya'lamu la ilahe illallah"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 Son peygamber, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem biz onun getirdiklerine iman etmekle, onun getirdiklerine ittiba etmekle, uymakla ve Allah'ın Rasulü aleyhissalatu vesselama itaat etmekle emrolunduk. Peki diğer peygamberler, onların da bir şeriatları vardı, onların da kendilerine göre kanunları vardı,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 Allah Azze Kur'an-ı Kerim'de peygamberlere imanla alakalı aminu billahi ve rasulihi, Allah'a ve e, peygamberini iman edin. var muminun kullun âmene billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rasulih lə nufarriqu bəyna -ah, ahadın min rasulih. O müminler ki hepsi de Allah'a, meneklerine kitaplarına, peygamberlerine iman etmişlerdir. <gülüyor> Onların, peygamberlerin arasında hiçbir kimseyi ne yapmayız? Ayırt etmeyiz demişlerdir. Yine diyor ki Allah Azze ve Celle, <gülüyor> Allah'ı ve peygamberlerini inkar edenler, وَيُرِيدُونَ اَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهِ Allah ilə peygamberlerin arasını açmak isteyenler. وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُوا نُؤْمِنُ بِبَعْدٍ وَنَكْفُرُوا بِبَعْدٍ Ve onlar derler ki biz o peygamberlerin bazılarına iman ederiz, bazılarını ise inkar ederiz dediler. Kabul etmeyiz dediler. <gülüyor> Ve yurîdûne en yettahizû beyne zâlike Bu şekilde ne yapmak isterler? Kendilerince bir yol tutmak isterler. Demek ki Allah azze ve celle bu ayeti kelimesinde peygamberlerin bir kısmına iman edip bir kısmını inkar edenlere sanki onları peygamberleri toptan inkar etmiş gibi ne yapıyor? kafir olarak isimlendiriyor Allah Azze ve Celle. Ve diyor ki ondan sonraki ayet-i kerimesinde Nisa suresi 152. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُولِهِ Allah'a ve peygamberlere iman edenler وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُ Ve onlardan hiçbirini ayırt etmeyenler hepsine iman edenler Ulâike sâuf yu'tîhim ucûrahum. Allahu celle celalühün ecirlerini, sevaplarını daha sonra verecektir diyor. Ve kânallâhu gafûrun rahîm. Ma'ak. Allah gafurdur, rahîmdir. Demek ki hasenü meâb güzel son onların bütün peygamberlerin arasını ayırt etmeyen kimseler içindir. Hadisi şerifte İbn Ömer Ömer, Ömer babası Ömer bin Hattab radıyallahu anh'dan rivayette en nu'mine billahi ve mele'imdan sorduğunda ne diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam en nu'mine billahi ve meleiketihî ve kutubihi ve rusulihî ve'l-yevm'l-âhir ve nu'mine bil-kader kulli hayrihi ve şerrihî bizler Allah'a meleklerine peygamber kitap kitaplarına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 kendisine itaat etmeyi sayıyor Allah Azze ve Celle ve buyuruyor ki Nisan suresi 80. ayet-i kerimesinde من يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَتَىٰ اللّٰهِ Her kim peygambere itaat ederse muhakkak Allah Azze ve Celle'ye itaat etmiştir. O yüzden peygambere itaat aslında nedir? Allah Azze ve Celle'ye itaattır. Çünkü onu gönderen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 Yine Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Keriminde "Laqad ersalna rusulena bil bayyinat" muhakkak ki biz peygamberlerimizi apaçık delillerle gönderdik. "Ve enzelna ma'ahumul kitabe vel mizan" bọnlarla ve beraber kitap ve mizan indirdik. "Liyakunaennas bil qist" insanlar ne yapsın onu adaletle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 Fakat Allah Azze ve Celle onlar için uzun bir ömür tayin etmiştir. Ki bu uzun şey sona ermeden de onların ölümü ne yapmaz? Gerçekleşmez. Hiçbir zaman Allah'a isyan etmezler, Allah'ın emrine karşı gelmezler. Üçüncüsü ise ondan hakkında bilmemiz gereken,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 Əməna rəsulü bimə unzile ileyhimi rabbihi vəl-mü'minun. O peygamberler, peygamberler, Rabbinden indirilene inanmışlardır, müminler de, diyor. Kullun, onların hepsi de əvzana billəhi və mələikətihi və kutubihə və rasuliyyə. Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman etmişlerdir buyurur Allah'a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 Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Evet kardeşlerim, bu ders halkamızda inşallah imanın yetmiş küsür sübesini işlemeye çalışacağımızı söyledik. Bu üç şube, Allah Azze ve Cenni'ne iman, peygamberlerin iman, pe me meleklerine iman, bir sonraki konu Allah'ın e, Kur'an'a iman, daha sonra kader iman gelir ki, Kitaplarına imanda kardeşlerim, dördüncü bir şube olarak Allah Azze ve Celle diyor ki, يَا اِيُهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا آمِنُوا اَمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذ۪ي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذ۪ي اَنْزَلَ Ey iman edenler Allah'a, Rasulüne, kitaba el-lezi nezzel ala Rasulihi. Peygamberine indirdiği kitaba vel ve daha önce indirdiği kitaba ne yapar iman edin buyurur Allah ASC ile. Yine Allah kitaplara imanla alakalı O müminler ki hepsi de Allah'a, meleklerine,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 لوجدوا فيه اختلافا كثيرا موakkit ki onun içinde birçok ihtilaflar bulunurdu. وانه لنزيل رب العالمين موakkit ki o alemlerin Rabbinin indirdiği Kur'andır. نزله بيره ال امين على قلبك لتكون من المنذرين o Ruhul Emin tarafından Cebrail Aleyhisselam Cibril Aleyhisselam tarafından indirilmiş kalbine nakşedilmiş ki insanları uyarıcı olasın. İnsanları onunla uyarasın diye. Ve yine diyor ki Allah Azze ve Celle اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَب۪يًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ Biz o Kur'an'ı Arapça indirdik. Umulur ki akledersiniz diyor Allah Azze ve Celle. Evet kardeşlerim bu Kur'an Cebrail Aleyhisselam tarafından Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a indirilmiş ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vefat etmeden önce tamamlanmış ve vefatından sonra da hiçbir harf ne bir ziyade edilmiş ne de noksan eksiltilmiştir. Kıyamete kadar da bu Kur'an korunacaktır. İnsanların okuyup tedbbür etmesi zorundadır.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 Ey Allah'ım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Rahmetinle cennetine girdirdiğin kullarından eyle ya Rabbi. Sen affedicisin, affı seversin. Bizlere aff eyle ya Rabbi. Sübhaneke Allahumme ve hamdik أشهد أن لا إله إلا أن تستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله